Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. Musa Aleyhisselam'ın doğumu. Kuran-ı Kerim'de bazı peygamberlerin kıssaları anıları geçiyor. Bunlar hikaye değil de ibret bunlarda. Her peygamberin farklı bir özelliği olduğu gibi Hazım Musa özelliği de önce doğumu farklı oldu. Aynen İrem Aleyhisselam gibi. Hazım ve Aleyhisselam da Nebudun zamanında dünyaya geldi, Nemrut, Babil hükümdarı onun dünyaya geldi. Aralarında kader birliği var. İbrahim Aleyhisselam öyle. bu Aleyhisselam arasında. Kader, ortak kader birliği varlarında. Önce kısal inşallah. Hadi İbrahim Aleyhisselam bakalım. Kısal olarak. Nevrut tek adam. Kanlı Zalim Babil'e Babil'de. Urfa yani. Baş Urfa. orada Artık o kadar büyüdü kendisini ilahalılık davasına kalkıştı. Hekelini diktirdi. Ondan insana tatlılıma başladı. Bir gece rüyasında bir yıldızın doğduğunu yeni doğan yıldızın da onun sayın üzerine gelip tahtını yıktığını gördü. Korktu bundan. Uyandı. Hemen çağırdı Rüya yorum yapanlarını müreccimlerini çağırdı. Rüya yorumu da yetenek meselesi. Bu yorumcular bunu yorumladılar doğru yorumladılar. Dediler ki nemürda yakında bir elçiliği doğacak. Seneler tahtın saltanatın helak olacak onun sebebiyle. Abi haşa yani ilahım yani diyen kişi korktu korktu hemen tabi önlemeye kalkıştı doğumu önlemek için doğum olması gerekiyor ne yaptı ne kadar erkek varsa hepsini onlar topladı bunları şehrin dışına çıkardı yalnız şehirlerde kadınlar ufak çıktıklar kaldılar. Şehir dışında fırınlar kuruldu, çarşı kuruldu, hayat devam ediyor. Nemur tabi o da rahat. Yani bunu önleyeceğim diye. Yani Allah'ın cilinçlerinin takdirini bozacağım diye. Bozacağım diye kendine gayet güvene var. Tahtı kuruldu dışarıda meydanda Fakat bir gün tabi Mevlan'ın hikmeti işleyen vakti geldi mi Ramiz Bey'ne verir. Bir şey lazım oldu saraydan neyse. Mutlaka lazım. Zorunlu şart. Bunun getirilmesi lazım saraydan saray şehirde. Kimi gönderecek şimdi? Askerleri var. Halkı var, vezirleri var ama erkek hepsi de güne yönetiyor Ama mutlaka bir şey gelmesi lazım saydan da. Yine gidemez. Düşün taşındığı en güvendiği kişi Azer. Ne biri. Hem onun veziriymiş, ona çok sıkı bağlamıştı Nemur'da, de, tapınırcasına en içe şey buna güvendiğine fark ediyor, onu çağırıyor. Azer bak en güvenliğim insan sensin. Dağalık şehre git, saraya gir, filan yerden filan şey al, buraya, buraya getir. Ama sakın sakın ha! Evli orama, hanımla gelme ama. Hadi başına diyor, hemen acele şehre geldi, kale, açı şehre girdi, bir şey ilgili bahtı ki hep kadınlar yollarda. Erkeği hiç görmemiş kadınlar. Vay, bunu görünce kadınlar şaşırdılar, peşen düştüler. Hanım haber aldı. Hanım tuttu elinden bunu, evine zora çekti. Çekti. Evine az kaldı ama fakat Rabbim'in takdiri oldu. Hemen tabi saraya gitti. O alacağı aldı. Koşarak gitti. burada Tabi gizli bir Allah biliyor. Bir şey bilemiyor. eşi hamile kaldı. Hamile kaldı. İbrahim Aleyhisselam'a yani. Hamile kaldı. Kadın hamile kaldı ama fark hamile kaldığını düşünmeye de kalkışamadı. Onda teşebbüste bulunamadı. Korasından bile korkuyor. Eğer duyulursa, hamle duyulursa derler öldürülür bunlar. Katten olur. Bütün çürale. Hamiline girdi. Korasından gizledi. Doğum vakti gelince şehrin dışına çıktı. Bir mağara. Şu anda mağara duruyordu muhtemelen Rufa'da. Yani görmüşlerdi. Aynı mağara orada duruyor böyle. Aynı mağara. O mağarada gizlice oğlunu doğurdu. İbem Aleyhisselam'ı doğurdu mağarada. Peygamber annesi olmak da kolay değil. Yani peygamber anneleri de çoğu hep içecek şeyler bu yolda. Çok büyük bir görev olduğu için, kutsal görev olduğu için bunların da Onlara layık olması için elemanı imtihan ediyor. Sırısını onları. Olduğunu tabi doğurdu. Orada su da var mı arada? Kaynayan su yerde. Kendi içti. Kendi yıkandı. Oğlunu yıkadı. Götürdü. Ezdirek kundana sardı onları. Emzirdi. Akşam üzeri ne yapacak? Alıp gelemez. şimdi. Korkuyor. Kolejisi bilmiyor durumu. Kolejisi gelmiyor. zaman de Bıraktı oğlunu orada, arada kendi evine gitti. Gitti ama tabii anne yüreği, acaba dışarıda aslan kaplan var o zamanlar, kurtucan varlar da var. Acaba bunu, bunlar parçalar mı, bunu köpekler parçalar mı diye duyuyorlar tabii. Hem kendi harası hasta, doğum yapmış, hamile kadın, doğum yapmış kadın. Sabah zor bekledi. sab olunca, halk dışarı çıkınca o da yavaşça gitti. Karşıdan mağaraya baktı. Mağaranın, kapı, iki aslan, mağaranın kapısında iki tane aslan. Eyvah durdu şimdi bu. Bu iki aslan benim yavrumu buna parçalmıştı, yemişlerdir. E işi gitti böyle. Hı. Gitmede korkuyor aslanlardan hastanın biri Allah'ın cilafşanı izniyle konuştu. Gel, geldi bu kadına, gel dedi, korkma. bir İran 500'ü burada besin. Biz onun böyle. Gel teslim aldı böyle. Gitti içeriye. Oğlu baktı, neşeli çocuk. O emzireye gibi baktı. çok büyüdü orada böyle. Çok büyüdü. Diğer çocuktan ayrı, ayrılamayacak bir boyuta gelince aldı önüne getiri bunu. Tabi sonunda fazla girmeyeceğim bu konuya. Puttanı kırdı, ateşe atıldı, ateşe yakamadı ama? Neden yakamadı? Ateş de Allah'ın denetimi de kontrolünden muhteremler. Yani haşa Allah'ın ateşe sözü geçmese Allah olamaz ki dedi. Uluhiyet bu, rubiyet bu böyle. Tam mutlaka bir egemenlik hakimiyet olacak, her zerreye olacak böyle. Mevlam bir ateşe İbrahim'e soğuk ol künü berden sana İbrahim buyurdu. Ateş kendisini. Yalnız eli ayağı bağlanmıştı iplerle. İki eli ensesine bağlanmıştı arkasında, ensesine. İkiye bağlanmıştı. Mancına kondu. İki derece hara duruyor Urfa'da, kale üzerinde. Oradan fırlatıldı ateşe. Atıldı. Ateş sadece elinin, ayağının bağlarına yaktı. Yani sebestledi. Ancak çıplaktı ama. Çıplaktı kendisi de. Düştüğü yer etrafı kale gibi oduna yığılmış. Kırk yoldaşlar, kırk yoldaşlarlar. Dağ gibi odun oldu. Ortaya düştü. Alevler taa yüklüyor, çıkırı çıkıyor. Bunu tabi düş yeri göremediler taraftan. Alev içerisinde. Ama düştüğü yer yeşil, çayır, çiman oldu. Oradan su çıktı. Hala o su orada devam ediyor. Ve orada odunlar balık oldu. Hala baktığımda devam ediyor balıklar. O balıkların nesilleri yeneme. Devam ediyor. yemiyor balıklar. Kimse yemiyor balıkları. Hala duruyor balıklar orada. Onların nesilleri. Ancak bir hafta sonra Alevler artık azalınca bir kor yığını oluyor. Daha gibi kor yığını. Kırmızı. Alevlere gitti ama Nemrut kalenin tepesinden baktı Allah Allah her tarafı muazzam koruyuğunu, ateş koruyuğunu ortasında yeşillik var. İçinde bir kişi namaz kılıyor. Cebrah-i gömle getirdi. Onu giydi orada. Bağırdın Emrut. Kimsin sen? İbrahim'im. Sen yalmadın mı, ölmedin mi? Yalmadım. Nasıl yalmadın? Rabbim yakmadı. Peki buraya gelirim, bu kordan gelirim buyurdu. O dağ gibi koru üzerine basa basa geldi. Arada bir münazara oldu. Dedi ki, ne buna sonunda, demek ki senin Rabbin dedi, güçlü kuvvetli. Ama benim askerim de da askerim. Benim askerim de savaşçı. Sen Rabbine söyle, asker alsın buraya gelsin. Nasıl hep top bayım? Bir savaşalım şu meydana bakalım dedik. Kim kimi yenecek? İbrahim Hasan dedi haşatlı bak sen konuşsana bil. Al beni birim kenbe böyle. Benim askerim savaşçıl böyle böyle. Rabbin söyle ya. Aslı askeri gelsin buraya. İkisi abi işte. Tabii İbrahim Hasan ya Rabbi sen biliyorsun durumu. Dersin ya baş göre yine. O anda Cebrail Sen'im kapandı. Allah'ım ne olur bana izin ver gideyim Eşim hakkına ve geleyim. İntikam maksumundan. Dikir abim ya Cebrail'im sen bakalım böyle. Öyle bir pisliğe ben göndermem. Şimdi Nehmut askerini aldı. Savaş nizamına girdi. okta yerler ellerinde kuş ellerinde Kalkan ellerinde gökte Asya'ya gelmesi bekliyorlar, savaşacaklar. Hava karardı, bulutlar geldi. Kapkara bulut böyle. Ama hava karardı. Kap kara böyle yoğun bulut geldi. Ne bunlar bunlar? Sivrisizekmiş bunlar böyle. Bulutlar hemen bulutlar alçalınca çalınca sivrisizekler bunlara konuldu hepsine şey. Yani bir kişiye belki binler sivrisizek konuldu bir anda böyle birer gram hastalar bin, bir anda bin gram, bir kilo diyor. Kalmadı. Hiç kanları kalmadı. yarıyor bir şey yok böyle. Kanını emler bunların. Tabii kanı emmeleyen düştü, düştü, düştü öyle böylece. Nehmet Kortu karşı saraya girdi, karşı saraya. Her tren kapadı. Kapı her kapadı. Askel tarafı gitti. Şimdi en biri Yıkanan bir arzalaymış, da rahatsızmış. O biraz geç kalmış. Bir gelip baktı, iş bitmiş. Askeri yerde can sesi yerde. Üzüldü bu üstüne şimdi. Allahım geleceğim. Dolu bana bir görev var, bir görev var. Ben de şu kafirler karşı bir iş cihat edeyim, görev yapayım. Ben burada, git sen neden burdan hakkına gel bakalım. Sinek geldi, saraya geldi, kapıya geldi, kapı kapalı tabii Pencereye dolaştı, her taraf kapalı. Dolaşıp dolaşıp baktı ki kapının anahtar deliği açıklamış, anahtar deliği. Bakı gitti o delik. Oradan girdi, Nemud'u görmedim onun tabii Nemud'un burnundan girdi bu. Beyinle gitti böyle. Başta beynlikle başladı. Nermud'un tabi beyni kemirilince artık başın başımı vurmaya böyle dolarlara böyle askerler vurun beni tök şey yakınlarına bu şekilde gebertir muhteremler. Yani gördüğü rüya gerçekleşti. Allah'ın taz geldi. Allah'ın taz bozamadı böyle. Şimdi gelelim inşallah Hazım Hussu Aleyhisselam'a. Kadavirli olduğu için oradan başladım bu konuya. Firavun da Mısır'da hükümdar. Adı Firavun değil. Mısır hükümdarlarına ünvanları Firavun derlerdi. Nasıl Kral, Padişah, Şah falan deriyor, başkan deniyor. Ha, Firavun deniyor bunlara. Böyle. O dönemki Firavun iki Ramses olma ihtimal çok kuvvetli. Fakat bu da Nemrut gibi Hatta onu da geçmiş, onu da geçmiş, açıkça, ben size hem bir Rabbinizim diyor. <gülüyor> Asaslığı kesti, kestik. Zalim, zulüm, barbar, canavar insan, merhametli bir insan, öyle baskar bir insanlara. Orada, İsrail oğulları vardı. Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında oraya gelmişlerdi bunlar. Oraya gelmişlerdi. Yakup ve on bir oraya gelmişlerdi. İyileşmişlerdi. Tabi zamana çoğaldı bunlar. 12 iki oldu oldular bunlar. Fakat Firavun bunlar şu aşağıda bunları böyle. Bunlar durmuş ki ilişki başladı bunlara. En ağır işlerde bunlar çalışırdı. Kadınlar hizmetçi Mısır Halkı aslında Kıpti'dir. Ee, onlar ırkı Kıpti onlara. Mısır Halkı'na. Bunlar da İsrail, Beni oldu bunlar da, Beni bunlar da. Bir gece Şirav'ın onda rüya gördü şimdi. Takti olacak Takti olacak. Rahim onlara rüyada gösteriyor. Neden? Yaşantıları korkulu olsun, endişeli olsun böyle. Yani her şeyi dilim yaparım diyemezsinler. Rüyasında Kulus tarafından bir ateş geldi. Kulus ateş gelir rüyasında. Bunun sarayını yaktı. Ne kadar kıptı varsa hepsi evini yaktı. Derin dokunmadı bu ateş. Bu da uyanı korktu. O zaman da yapacak iş Ona meneccimleri vardı. Rüya yorum için. Bunları çağırdı. Yorumlu sordu. Tabi Rabbim onlara bunu söyletti. Yani Rabbim onlara bunu böyle gönlüne verdi. Dediler ki Kudüs tarafı dedi, belis ana yurdu aslında. Belis-i oğullarından bir erkeş şu dünyaya gelecek ve tahtını onun eline gidecek. Helak olacaksın. Olsa Seyaf olacak. Bunu Bunun üzerine bu da emir verdi. Ne kadar demir sahilden kadınlar eke doğursa hemen öldürülmesi emretti. Kadınlara dokunmuyorlar. Onların laf-ı ismi çalıyor bunlarda. Her dağınçılık öldürülüyor. Özel ebelerden bir kurul kurdu Firavun. Kadınlardan, ebeli bilenlerden özel eğitilmiş bunlar. Bunlar doğuşturdu genç kadınları Şimdi ebelik alameti görürlerse bunları notlara anlatıyorlar defterlerine. Devamlı kontrol altına bunlar. Fakat bu iş böyle olmadı şimdi. Neden? Bunlara işçi amele lazım. Biraz sonra kilometrin yapılmasında, tuğulların pişirilmesinde, çamruçların ağır işlerde bunda kullanılıyor. Neler geçtiğinde kırktı büyükleri Firavun'a efendim derler hep bunu öldürücek çocuklarını bizi işçi lazım dedi böyle amele lazım böyle. ağrı çalışacak işçi lazım bizlere taşları kırsın şunu bunu yapsın peki ne yapalım ama bir tehlike var işçi doğacak oradan nasıl önleyelim bunu her bir sene doğan öldürelim derse öldürmeyelim bu sefer yani kadere geliyorlar da bunlar Öldürülme, öldürülmeyen senede, yılda Harun Aleyhisselam doğdu. Musa abisi yani, o doğdu, o yoldaydı. Öldürülmüyor, Raş'a doğdu o. Şimdi senesi oldu, her yol oldu. Yine annesi Musa yine hamile gebe kaldı. Yani korunduğu halde, sakındığı halde Allah'ın taziri tabi uzunluyor. Rabbim nedir Mevlam? Sebebillah. Fe'al lima yurid. Fe'al lima yurid. Allah ne dilerse bunu yapar. Hiçbir şey buna engel olamaz. Hazd-ı Musarif annesi şimdi Hamile, gebe kaldı. Kız mı? Erkek mi? Bilemiyor şimdi tabii. Böyle. Kız da olabilir. Kızı vardı kendisine. Adı Meryem'di. Bayağı ilişkin kızdı. Şimdi acaba kız mı, erkek mi? Erkek olduğu bilse bir şey yapacak. Onu düşürmeye uğraşacak. O zaman bunu biliyorlar. İlaçlar biliyorlar bunları da. Ya kız da? Niye bunu canına koyayım şimdi böyle? Tabi o zaman ultrason yok. Göremiyor bunlar da böyle. Meşgul. Ne oldu bilinmiyor. Bu Firavun'un Kıbti kadınlar, ebe olan, uzma olan kadınlar, tabi bunda geldiler dolaşmaya. Bir tanesi bundan secdi, Yani bunun olduğunu secdi. O da bunun defterine. Arada bir gelip yokluyor bunu, kontrol ediyor bunu. Derken doğum vakti geldi. Doğum vakti geldi. O anda bir habere mecburmuş. Bunu haber gönderdi. Ne geleceği belli değil ama. Kız olabilir, olabilir şimdi. Evet belli değil. Ebede geldi. Ve Mustafa Aleyhisselam da dünyaya geldi. Mevlam, Musa bir muhabbet verdi. Bu paha süresine geçiyor. konuda, da. Aleyke ma minni. Mevlam yürüyor, Sana tarafından bir muhabbet verdi. Ve aleyke minni. Muhabbet kub, sevgi. Rabbim, Musa Aleyhisselam'a, o çocuğa bir sevgi muhabbet verdi. Onu gören iki kaşat nur parlıyormuş, o kadar sevmiş ki hemen gönülleri fethediyormuş böylece. Bu kıçı olan yani düşme olan o kadın ebe Hazım Hüseyin görünce ben bunu öldürmesine razı olamam dedi. Ona gönlü kaydı. Dedi ki sen bunu sakla annesine. Sen bunu sakla. Sakın en yakına bile bunu söyleme. Eğer duyulursa senin de başın gider, benim başım gider. Öldürürler bir yere böylece. Ama ben öldürülmesine buna nedir olamam ben de böylece. O çıktı, gitti. Şimdi annesi aldı bunu annesi tabii şimdi kucağına. Aldı bunu kucağına şimdi, annesi ne yapacak? Acaba emzirsin mi, Hiç emzirmesin mi? Yani nasıl olsa duyulur bu. Çocuk ağlar, komşu duyarlar, yoldan geçen duyabilir, bu sıcak şey iklim. Orada cam peclere kapanmıyor. Açık şeyde, evler tek kat evler, yer evler. Mutlaka bu duyulur, ben buna bakamam diye e ben bu nedenle süt ver, emzirirsem içim, gönlüm daha çok buna kayar. Sevgim daha çok pekteşir. Acaba emzirim emzirmeyeyim mi? Bela bir La ummi Musa. Ve ve hayli la Musa. Ve ve hayla. kuller ilham anlamına geliyor. Rabbim bile ilham ettik. İlla Ümmi Musa, Musa annesine ilham. İlham kalbe gelen bir doğuş değil. İlham. Bu rüya olabiliyor. Bir melek buna görünmeden sesleniyor, onu söylüyor. Ya da onun gönlünde ilme zorur deniyor böyle. Zorunlu bir hal günü geliyor böylece. Mevlem, Musa'nın annesini, annesini, bu şey ilham etti. Yani kesin bir zorunlu ilim gönlüne verildi. En aldığı bunu emzir. İçinden, gönlünden, bu duygu, onu tamamen hükm altına aldı, bu duygu. Yani iade dışında, elinde olmadan, bir refes gibi onu emzirmek zorunluğu işe doğdu. Bunu emzirme başladı. Adı Musa Aleyhisselam'ı. Tabi anne fakat her an duyulabilir korkusuyla hem kendi hem de kocası çocukları öldürülürler. Tatlar öldürülürler bunlara göre. Bu bunun gebe olduğunu biliyormuşlar. Bir de askerler varmış. Bu işe görevli. Yani bir nevi istihbaratlı askerler yapanlar. Bunlar da bunun gebe olduğu öğrenmişler. İstihbaratçılar. Bu Ebe onlara şöyle diyormuş Ebe bunlara. Ebe demiş o gebeydi. Doğurdu ama öyle bir kız doğurdu. Ölü kız doğurdu, ölüm doğdu, kız ölü doğdu. O emre gömle koyayım, uç kapman dedi bu şekilde. Yani kadın söyleyemiyor, adam tabi filetmiyor. Fakat görmedi bu askerler, işte barışçılar bunlar. Bir emre basılı yap, eğer basılı bir gören bakan eller. İyi bastılar. O anda Musa'nın annesiyle kızıyla beraber bir tandır, yani ocağı yakmış, içine ekmek, pişirecek. hamur yaptı, akşam ekmeleceği. O tandır, yani başlığı o ocak, fırın, o azından ateş yanı içerisinde böyle. Birdenbire o istihbaratları görünce, Hattı Mustafa'nın annesinin aklı başına gitti, korkudan böyle, şok oldu. Elinde olmadan, Yandaki Musa'sının yavrusunu atış attı. Fırına attı. Kapanı kapadı. Geldiler askerler, istifaçlara geldiler. Baklar, odaya baklar. Tabi o zamanlar fazla eşya yok böyle. de bir asır, bir rahvarsa varsa var, bir atak varsa var. Eşyaya baktılar, oraya bak, buraya baktılar. Her türlü araştır araştırdılar. Böyle bir çürük yok burada böylece. Baklar başta fırın var. Fırına geldiler ama kapağı tamadılar. Demir kapak ateş gibi kızarmış, öyle yanıyor. Da ya, boşu şey olmazlar. Belli yaşamaz insan canlı yaşamaz burada. Gitler bunlara beni. Onlar gidince Hazmuz'un annesi şöyle bir kenere geldi, şoktan çıkar gibi böyle, ilk kenere geri gibi oldu. Kızı adı Meryem, yetişkin kız o da annesinin yanında Şu bir kızına baktı, kız annesine baktı kızım, kardeşin ne oldu? Ne oldu kardeşim? Bilmem anne belki aklına geliyor eyvah dedi annesi fırına atmıştı ben ona eyvah, yandı, kül oldu şimdi bu yani bunun kemiği bile kalmamıştır hemen ağaçlara kapatıp baktılar kunda bile yanmamıştır Bilip duruyor böyle şeydir işte böyle Ramiz yapmıyor kardeş. Bir üçersinde hem aldılar bunları. Şimdi başlığını emzirmeye başladı. Melam buyurdu kendisine emziriyor ama korkuyordu ne bilemiyor karasız. Melam buyurdu. Fiz -e hifti aleyhi. Korktuğun zaman bunun üzerinde. Buna korktuğun zaman bundan. Artık bakamıyorsun. Böyle bir korku oldu, Sezildin. Felakiyi fil yemmi onu suya bırak nilere bırak böyle yine daha süreçindeki ayeti kerimede bunu öyle şirak buyuruyor eliteti'yi fit tabute tabut sandık anlamına gelir araçıda tabut sandık anlamına geliyor onu bir sandığa koy Mevlam buyurdu bak felakî fil yemmi onu sonra nilerine bırak ''Hellûk ve yemme bir sahile su onu sahile atar, yehûz-ü adübünli ve adübünle.'' <lela> Belan buyurdu, kadere bakmadın hemen, takdir-i ilahi böyle. Adama kuder verecek. Belan buyurdu, Musa'nın annesine, ''Seyn'e bir sandığa koy, bunu bir yerine bırak, bir bırak, o su onu bir sahile bırakacak.'' O sahilde onu bir alacak, o hem benim düşmanım hem düşman olacak. Sabahtan kadıncağız bir Marangoz'a gitti. Tabi bir sandvi evinde. Çocuğun boyunda, postunda, şene göre böyle, içine su sızdırmayacak. Gayet sık olacak, arası delik olmayacak. Ben yani Bir sandık yapar mısın bana? Bir sandık. Ölçü verdi. Öyle bir sandık. kapalı olacak. Kapı açtığı kapanacak. Ama içinden susuzdurmayacak. Bunu tembih etti ama bu şekilde. Marangoz sandığı yaptı. Geldi, aldı, baktı, beğendi, gitti. Şimdi marangoz uyandı. Marangoz kırptı. Onlar düşmandan yani böyle. Altına geldi. Hiçbir kadın benden böyle bir istemedi şimdiye kadar. Bu farklı değişik bir sandık bu. Tam bir çürün sığacak şekilde. Bir de susuz dedi. Acaba bu kadın doğum bul olmasın dedi. Altına gel gideyim ben dedi karakola beyimonda böyle. Bir araştıra bakalım karakoldan. Bir doğum mu olacak acaba? Karakola gitti. Karakol'a bir girdi. Dili tutuldu. Yani ne tutuldu böyle? Konuşamıyor. Ne o oradaki polisler. Kimse o gün görevlileri. Yapıyor. Konuşamıyor. Kız da bunlar. De faki dediler böyle. Çedi gitti böyle. Dükkana girdi. işe girdi. Dili açıldı. Baktın ona, Konuşuyor. Herhalde de heyecandan dedi konuşamadığını söyledi böyle. Erke gitti, işe girdi diye daha faturalı bu sefer galiba. Ne o dediler? Aynı kişi gördüler de daha çok bu sefer şey, hiçbir şey konuşamıyor, bu yapıyor? Kızlar bu sefer bunu kovdular gene böyle. Bu sefer sert buna, hakaret edip bakıp kovdular kendisine. Yeni kana geldi. Biri açıldı dedi, çözüldü gene. Tekrar gideyim ben de bu işe Bak ne kadar şey bu işe, tekrar gideyim ben dedi. Tekrar yine karakola gitti. Bu sefer tabi yine diyor durunca, bunu işi dövdü açtın karakolda. <gülüyor> de, alayım üstüne bu şekilde böyle. Dövdü de bunu, arkadan tek mi hurdan buna, yıklar biz bakalım böyle şey. Giderken bir de gözü kör oldu şimdi. Gözü görmedi. Eyvah! Korktu şimdi kendi kendine böyle. Konuşamıyor. Bir de göz tamamen ilk gözü kapandı. Bir çukur varmış. İşe düştü. İnsan boyu. Çukur düştü böyle. O düşünce uyandı ama Uyandı böyle şey. Demek ki gerçekten bu kadın bir şey doğurmuş. Ama bu şekilde boşluk değil. İyi bir çocuk bu. Gönlünden Allah tabi gene biliyorlar. Allah'a gönülden tövbe etti. Allah'ın sen dilimi aç, gözüm aç Allah'ım dedi. Ben de bu şeydi iyilik yapışı yerden gelirse yapmayacağım. Göz açıldı. Dili açıldı. Son bu eyleman oldu böyle. Hümrütüden gelen bu, sonra da kısa geliyor. O kişi oluyor muhtemelen. Yani kavmine iman-ı o kendisi. Adı Musa annesi gece artık son defa yavrucunu kuzen aldı. Öptü, sevdi, emzirdi, doyurdu. Tabii gözleri yaşlı bir ana yüreği. Gözleri yaşlı, hüzündü kendisi. Son kez icap bitir, öp, sarıldı öptü ki Bunu o sandığa koydu. Yine ek yerlerinde zift dedi. Zift yaptı Allah'ın da. pamuk koydu. Yatırı yavrusunun içerisine. Kapını kapadı. Gecenin yarısından sonra kimse yol kalmamış. Nil yerine yakınmış evi de ne gitti. Onu suya bıraktığı Gecenin karanlığında öğrüşünü sandık içerisinde amması sandık hava almıyor sandık şimdi. Hava değil olsun su içecek şimdi. Yani nereye gitse ummet böylece sandık hava almıyor sandık çocuğu nilere bıraktı Allah teslim etti. Böyle am buyurdu. Velat-ı hafi velat tazeni ona Tabi Vahidil ilham ile gönlüne velan gördü. Ve la tehafî. ey kadın sakın korkma. Yani yavrum bir şey oluyor korkma, korkma. Ve la tazeni, hüzünlenme, dertlenme, tasalanma böylece. Şey. İn raht ki onu tekrar ben sana yakında onu sana vereceğim. Geri çevireceğim sana. İmtam mı sadece? vereceğim. İzzetli müler mürselin ve bu şuru peygamber olacak. Mürselin'den peygamber olacak bu şurada? Bela tehafi korkma sakın. Yani acaba şurada bir şey olur mu diye korkma ve üzülme üzülenme hasretine dayanmadı üzülenme üz tekrar sana çevireceğim. Senin kuzanı vereceğim onu. falan biliyordu o peygamberden olacak. Bıraktı. Eve geldi kadın. Eve geldi. Ama anne yüreği. Bir de ayet okuduk. Mevla Musa bir muhabbet vermişti. Sevgi muhabbet böyle. Yani gören Kıpti kadın bile gönlü yandı ona böyle. Hatta titremiş kadın böyle. Bütün mahsus eklerine ve titriymiş yerine böylece. Onu görünce böyle. Bir anne olarak tabi her anne yavrusunu sever ama bundaki sevgi farklıymış. Bundaki sevgi. Eve geliyor tabi salığa kadar içeri dışarı içeri dışarı artık böyle. O şekilde sabah yapıyor. Fethi Katıoğlu Ali Hürâme. Şimdi karşı tarafta ne ne diyeceksin bu çocuk? O gece işte onun sarayı yine kenarındaymış sarayı böyle. Büyük bahçe. Ağaçlık, gülük, Gülüstanlı şeyti meyvelik. Uzun bağları çok dehşetli görünmeyen bir şeyin o çölünde. Böyle bahçe etrafı. O gece Firavun'un da işine Mevla bir sıkıntı veriyor. Yani Mevla gönüllere dikmeyi, gönüllere dikmeyi, gönüllere. O gece Firavun'un gönlünde, kalbinde bir sıkıntı oluşuyor, sıkıntı. Yatanın yatamıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor... Yanımda çok söyledi anımı Hazreti Asiye. Hazreti Asiye, Vali Muhterem'de dört, dört kadına biri böyle. Dört tane büyük kadın vardır insanlık tarihinde. Dört büyük kadın, büyük evlullah. Biri bu. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma. Bu dördü sadece. En büyük kadın, büyük vela çıkan bunlar böyle şey. Bu da o makama erdi kadın da sonradan tabi. Onu değil. Hasasi yanında çok tabi iyi huylu ahlaklı her açıdan üstü insan hasasiye, kadın. Yalnız muhtemelen asi isimde iyi değil ama onu söyleyeyim. Asiye. Arapça asi istiyan edeceğim anlamına geliyor böyle. Fakat bu Kıbd dilinde olduğu için orada başarılama geliyor. Onların sözü de başkanlama geliyor. Şimdi firavun tabi yatamadı artık. Ben kalktı. Gezirme başladı. Yok, dar geliyor. Dünya sükür kendisini. Asiye kalk. Aşağı gidelim. başı inelim bakalım. Suyun gidelim bakalım. Rabbim yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Hastaydı ben er kalktılar cariyeleri falan vardı. onlar da kaldırırlar. Daha sabah olmamış daha, şabak sökmemiş, daha karanlık ortalık. Alacak karanlık yani böyle. Aşağı indiler. Tabi kuşa ötüşüyorlar. horozu ötüşü ötüşüyorlar. Oraya bura bakarken bunlar baktılar ki alacak karanlık suyun üzerinde bir cisim var, cisim. Ne oldu? Belirli karşıdan. Batıyor, çıkıyor. Batıyor, çıkıyor. Yüzeye yedi geliyor böyle, Ama normal gelmiyor böyle. Yani bat'a çıka şimdi geliyor. onun da şimdi gözüne takıldığı, can sıkıyor ya, bana bir elinci oluştuğunu bu, o rekenini verince, unuttu o sıkıntısını ama şimdi. O cisme bakıyor, Acaba bu ne olabilir acaba? Balık mı? Balık değil. Balık gibi oynamıyor, hareket etmiyor. Bu bir, ne acaba bu? Şimdi dedi ki Asya bu ne? Hanımı sordu. Ben de bilmiyorum bu ne. Dedi ki şimdi Firavun elinde olmadan ona konuşurdu? Masa bu benim dedi böyle. Masa benim. Halbuki iki üç tane mala tabii. Mısır'ın fikrinde. Diye ki işte Asiye Hanım da o da can ise benim olsun müde burada. Eğer can ise benim olsun mu bu? Ya can olur mu bu su içerisinde burada bu karanlıkta? Can mı dedi? Maalese senin can ise benim olsun mu? Olsun. Tamam peki. Evet. Anlaştılar işte de. Derken ayet-i kerim burda gibi. Su bunu sahile doğru çekti. Sahile doğru böyle geldi böyle. Tam da kıyada bir ağaç varmış böyle. Ağacı takıldı, kaldı o da işte böyle. Su için anlayışı. Şey. Emin verdi Firavun adamlarına Belahım Birliği Feteket Aleyh Şiravne. Feteket Aleyh Şiravne. Şuan'ın adamları hemen girip aldılar sudan böyle şey. getirirler. Baktı bir sandık. Kapağı var böyle. Çevre onunla kapağını açamadı kapağını. Açırmıyor kapak ama. Ama içinde bir canlı bir çocuk sesi var içinde ama. Ağlamıyor. Ama bir, bir sesi geliyor. Bir şey var içinde böyle. Açamadı kapağını. Dedi ki Hazreti Asiye, ben açayım bakayım. Dedi. Ya sen kadınız açamazsın. Bir de ben bakalım. Dene bakalım. Hem tuttuğu gibi açıldı. İçinde bir şey yapmış, süt Şahı parmağını ağzına koymuş. Süt geliyor ağzına. Emiyor parmağını, emiyor. Demek ki süt geliyor ağzına böyle Emiyor, güler yüzü böyle. Onun gördükleri gibi şerevunun bir ona gönlü kaydı ona. Var mı? Mahabbet, Mevlam'dan muhup sevgi. Haz As Asya uçtu, gönlü uçtu, bu kadar şeyi donu böyle görünce. Ama firavun uyandı gene dedi ki ya Asya bu mutakabe de İsrailoğlan'da bir kadınını doğurup bunu suya atmıştır, bunu benden kaçırmak için benim tahtımı yıkmasa bu ojatları belki de ben bunu öldüreceğim dedi böyle. Ben bunu öldüreceğim dedi böyle. Asya yapıştı. Belli sarıldı. Baksan bana söz verdin ama cansı benimdi, masu senin de. Şimdi benim bu. Sarı baksana, çocuğa baksana, melek gibi çocuk, o kadar seviniş çocuk, yüzü gülüyor. Bundan sonra bir zarar gelir mi? Bu çocuk bu şekilde. dedi. Onda gönlü de yana sevdi ama geldi. İşte elinde olmadan onu gönlü sevdi. Aldı bunlar bunu. Seve seve saraya içeri götürdüler. O anda en güvenli yer tek şuranın sarayı. Kimse onun kabilerimiz korkarlar almaya. Kimse alamadı mı böyle? Tek güvenli yer Firanın sarayı. Bak. Yani Rabbimin ruviyeti, tasırbu kudreti mevlamı. Şimdi Firan ne aynı libelik? Dedi ki Asr-ı Halidemiz Fekat-ı eşi dedi ki Aynin li velek La taktuluh Sakın bunu öldürme Sen benim aydın olsun Sevinelim Asr-ı Enf'ana Fadevir Ya da bunu dedi Eylül edinirsin Bunların bir de kızları vardı Başka yoktu evlatlarıma Olmuyordu Firavun. O çocuğu olmuyordu böyle. Kızları da ediciğin kızmış ama o bir hastalık vardı. hasta hastalığı beyazlık böyle. Yüzü her türlü bembeyaz olup çekim bir hal böyle. Firavun o kadar ettirdiği halde ona çare bulamamışlar. Şimdi o kız da bunu sevdi Musa Aleyhisselam'ı. Aldı kucağına, e, öperken Musa Aleyhisselam'ın ağzından biraz tükürük, onun yanına bulaştı. Bulaştı, Musa Aleyhisselam'ın tükürüğü bulaştığı yer, hem iyileşti ama. Aa, baktı kız, baba sükürüğü baktı, Allah bunun tükürüyor, buna şifa oluyor. Allah tükürüğünü sürüyorlar sürüyorlar, herhalde geçsin böyle. Herhalde Her şifa buldu kız, iyileşti burada bu şekilde. Geçti. Vezbaha Fuad Ümmü Musa fariga. Vezbaha Fuad-i Musa fariga. Değil yana şimdi bu iş burada oluyor. Aslında Musa'nın annesi de sabaha çıktı ama Fuad-i Musa fariga. Kalbi boş böyle. Artık bir şey düşünemiyor böyle. O gece Hazmuzhan annesi onun elinde duramıyor. Hatta pişman olmuş bir ara. Keşke bu öldürseydiler de bunu deyip bırakmasaydım. Eğer bu öldürselerdi kişi olmasa mezara olurdu ricaete giderdim. Şimdi bıraktım. Bunu ilerle bıraktım böyle. Bu sana batar. Bu sandığı zamanı şürür, pahşanır, zaten ödül olmuş içerisinde. baltalar bunu yerler. Şimdi mezre bile yok. Mezara bile yok böyle. Keşke ödülseydin de mezara bile olsaydı böyle. Böyle gönlü böyle artık gayet böyle boş olarak böyle bilinçsiz, şuur süresine sabahlıyor. <gülüyor> Kussi. Dedi ki kızına, Musallam'ın ablasına böyle. Kussi, kızım, hafif bir aydınlanan başladı. Kızım sen git bakalım dedi böyle. Kussi, onun izini takip bakalım böyle. Yani Nil nehrinin takip ederek git bakayım. Bakayım, bu sandığı görecek misin suda acaba? battı mı, duruyor mu, gidiyor mu? Sen dinlerinde da böyle. Bunu izleyerek, peşini izleyerek, git bakalım. E bir an cünübin, uzaktan bakama. Öfümle aşırı, sakın kimsenin farkına varmazlar ama. Dedi böyle. Kendini belli etme. Demek yetişin kızmış herhalde bu şekilde. Bunu yapacağına göre. kızın bunun izini takip et, git. Ama uzaktan bunu gözle, uzaktan gözle, sakın sen fakire varmasınlar. Şimdi aldı bunu Hazreti Asiye, evine, sarayda, tabi o, o dönemde buna, şu tane lazım şimdi. Ama yok tabi, bir şey yok böyle. Süt anne lazım, haber verildi. Bir çocuk bulundu. Yeni doğum şüpheli bulundu. Ne kadar süt anne varsa, yani façı olan sütü kadın varsa saraya gelsinler. E, kim bu şüpheli alırsa, bakmayı alırsa hem belası sarayda ona bir daire tavsiye edilecek. Buna bir de maaş bağlanacak. Her şey iktidik görülecek. Ne demek ki? Şüpheli'nin sarayına girmek Oraya yerleşmek, her kadın hayali bu tabi böyle. Genç kadınlar küre gidiler böyle. İçeri giriyorlar. Has Asiye kucağında Musa Aleyhisselam bakıyor, hayran hayran seviyor kendisini. Kadın geliyor, oturuyor yanına böyle. Ne veriyor? Ver bakayım sen bana bunu veriyor. Almıyor ama. Niye almıyor? Ve halen aleyhîl meraldeye min kabli. Rabbim ona, Musa Aleyhisselam'a bunu mahrum etti, vermiyor değil mu? Emmiyor böyle. O araşıyor kadın, sağa sonlu veriyor, o kadar araşıyor kadın yani böyle. Ki saray eleşecek, çok büyük, bahşe alacak, bahşe alacak, emmiyor. Git bakalım, öbürü gelsin bakalım. Git öbürü gelsin, öbürü gelsin. Bitti kadınlar. Sanmadan böyle. Az Hazasiyet hüzünlü çok. Eyvah, şu ölçek için, açlıktan ölçek çocuk. Şimdi ne yapacağız? Fakat her düküm Allah ehl-i Musa al ablası isim Meryem bu durum öğreniyor. O gelirse dedi ki ben size biri bildireyim mi al <gülüyor> ehl Bir ev halka var, çok tüm insanlar, kadında sütü var. Hazretimizden annesi bir yıl önce Harun'a doğ doğurduğu için bir kuşlamıyorlar tabii ki kendisinden. Bende ben de biliyorum bir kadın var. E, çok temsütü var. ahlakı güzel. Hişi güzel. Böyle buna buna bakarlar bunlar. Şimdi bilireyim bunu. Derdette peki bu varsa böyle bir kadın. Gelsin bakalım. Şimdi tabii annesi evde merakla böyle yani stresle bekliyor şimdi kızından haber şimdi bekliyor acaba bir şey seydi mi gördüm acaba ne oldu bakalım acaba kız koşarak eve geldi anne anne müjde ne var kızım hayrola ee, Şuravun bunu almış Şuravun eşi Asiye kucağında bu sarayda buna süs anlar yollar ama kimse süsünü hiç emmiyormuş ama Sütünü emmiyormuş. Ben ona söyledim seni, söyledim annem, bir kadın var dedim mi anne diyor. Sen gel bakalım da, zaten bunu emmiş anne seninle de, sen gel bakalım anne. Hemen kadın saraya gitti. İşte sütü arıyormuşsunuz. Asiye var, evet dedi. Gel bakalım dedi. Yani onun da sütünü emmez gibi, böyle bir umur şey önemseymeyerek, Asiye oturdu yanımda. Kucana verdi. Size bir dene bakalım. <gülüyor> dene bakalım ama çocuk Peygamber Hoca giderdi. Bak, boş değil tabi. Allah'ın gözetiminde. Yükücün Celaluhu. Hem annesinin başladı şap emmeye bir. Şap bu böyle. Emmeye başladı. Şimdi şunun abre gitti. Müjde. Bir kadın geldi. Onun sütüne hemen yapıştı emdi. Şu yavandar kafır akıllımış ama. Kafa çalışıyor müsfran bende. Tı bunda bir iş var. Mesela kadın gel emmedi. Bunu niye emiyor acaba? Niye emiyor acaba? Geldi. Kadına sordu. Aa bu kadar kadın emesi emmedi. Senin sütünü niye emiyor bu? Tı ki Efendim dedi. Kadınların çoğunlarında koku böyle. Pis üzerine koku derilerinde. Bir de karışık gıda yiyorlar. Sütleri kokar. Ben dedi her zaman süt yıkanırım. Ben de bir koku yok. Içerim, tertemizdir. Yedi, gıdalarım, dikkat ederim gıdalarıma. Sütleri kokmaz. Bu emin benim dedi bu şekilde. Yandı da ona böyle. O da bir ümmüketi aynıya ve la tahsineye. Edda ile Ümmi'yi. Tekrar Meryem annesini geri verdik. Gün ayrılması için. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam, annesinin kucağında, firavunun Sarayı'nda, hiçbir şey yapmayacak ama kadın. Tek görev o. Yapmayacak böyle. etrafında hizmetçiler böyle. Su öne geliyor. Sofa öne geliyor. Bulaşı yıkamayacak, bir şey yapmayacak. Hatta el yıkaması için leğeni evi getiriyorlar. Biri su döküyor, bir leğen tutuyor, biri havuk duyu kadın bu şekilde yavrusunu emzirdi. Tabi sonuç ne oldu sonra? Kadın Hüseyin Aleyhisselam delikanlı gelince artık serbest oldu. Hüseyin Aleyhisselam bir olay oldu, yani elinde olmadan bir kıvdete kat vurdu, o düştü öldü. Bu yoldan kaçma zorunda kaldı oradan, beden denen başka bir yere gitti oradan. Hep buna tabi belamızı bir yönlendirmesi, yani yönlendirmesi, bu kısa Kur'an çok geniş kişi için özetiyorum tabunu. Medene gitti. Başka bir memleket yani. Sınırları geçti. Yayan gidiyor kendisi. Hiç anda para pul yok yanında. Yiyecek yok yanında. Erken Medene ya gitti. Akşam üzeri dışına şehir yani Medya'nın dışına geldi. Çabanlar da hayvanları suluyorlar koyunlarınla. Onlarda koyun bakarlarmış anlardır. Bir de kuyu varmış. Her çoban kendi suyun çekiyor kovayla e, kuyudan su çekiyor. Oraya büyük bir kova boşaltıyor. Koya su işi olar. Huzuran baktı iki tane genç kız. Onların da koyun sürüsü var. Onları en geride ama. Yani kaç tane sürü var? Ondan sonra kızlar sıra gelecek. Güneş battığı Böyle batmak üzere, hava kararacak. Bunlara sıra gelecek kadar gece olacak ama. Kız yanına geldi. Sordu onlara, dedi, siz neydi böyle yerde kalıyorsunuz? bizlere de, de, de kızız, bir babamız var. Yaşlı, pirifani fani, görmüyor. Biz bu koyunlara bakıyoruz. Bizi araya sokmuyorlar bu erkek şabanlar. Hiçbir bebekli bu şekilde İlki burada yok, maşa kuyu burada var ama o kuyun üzerine yukarıdan dağdan büyük bir, bir kaya koptu, geldi kapadı. O kayı kimsenin kaldıramadı oradan böyle. Kapalı, nerede o kuyu falan yerde. Yakınmış da. Musa'yeme gitti oraya, bir besmeleyle kuyu yap yapıştı o kayaya, onu yuvaradı, açtı kapağını. Açtı kuyuyu, getirdi Getir kovalarını, Musa'yı kendi suyu çekti, Onların büyük karın boşaltı, Sorduk ve gönderdi bunlara. Kendi gitti bir ağacın altına uzandı oraya. kar aşama. Şimdi kızı her zaman eve geç gelirlermiş. Babaları da şöyle aleyhisselam ama peygamber. Kavbi helak olup battı. Oraya israat herkese gelirler. Ama gözleri görmüyordu ama son zamanlar. Bahti kızlara geliyor erkenden o gün. Kızım çıktı. Ne oldu? Serkin i̇şte geliyor bu şekilde. Baba dediler. Yabancı bir genç geldi. Anlattılar. Böyle böyle bir şekilde. Tabi peygamber onun kim olduğunu bildi. Kim olduğunu bildi böyle şey. kızını birine kızım gitsin oraya. O genciyi çağır. Güzel misafir olsun bakşama. Güzel misafir olsun böyle. Kıl geldi. Dedi ki babam seni daha güzel bahşet. Evet bize buyur. Peki yerde Kalktı. Kız önde gidiyor. Fakat havada onda anda rüzgar. Etektüre açılıyor şafi bu şekilde. Dedi ki mesela kısa arkamdan gel. Önden ben gideyim. Eğer sağa sola dönmem gerekiyorsa bana sesle dön deme de taş arkamdan. Saat ben sağa dönerim. Bakın daha peygamber değil mi terimler? Tekval değil mi? Tekval Arkamdan gel. Eğer tabi yolu bilmiyor. Dönme günü sağa sola bana sesli cevap verme. Taş at. Oya derim bu şekilde. Evi bu şekilde. Kız da tabi peygamber kızı. Peygamberin gözetiminde, eğitiminde gayet bir kız böyle. Kız tabi tekvalı kızı da. Buna çok memnun oldu. Baba ant durumu. Baba, bu genç çok tefa bir genç. Samuel'e de burada, yücel tut bunu burada, fene bak olsa işlemi bence. O da baktı ki gönlü var. Kızımını sevdi böyle. Bu da herhalde Musa Aleyhisselam'a tabii konuştu, yemek yedi, karını doyurdu. Ben de kızımı sarmak istiyorum bu şekilde. Vermek de de. istiyorum dedi. Sekiz yıl Yanda kalma şartıyla. İki yıl daha kalırsan senden buraya geleceğim diyorlar. On yıl yanında kaldı, Yanda kaldı. Ona şey verdi, sürü verdi, şey böyle çok oldu tabi arada. Hadi Mısır Hanı aldı bunları, on yıl sara Mısır'a dönüşindi. Abi döndürüyor Buna Şeyh Barış Selam bir denek bir Asa verdi buna. Barış Yani baston. Fakat ucu kuru değil, düz böyle. Bir bastan Çift kanatımın böyle şeyi böyle, dişiymiş ucu. Kızım ki, kızın birine, kızın bir dedi, mahzere in. Orada beş an tane böyle değnek varmış böyle. Yani bastım var böylece. Orada bir baston aldı geldi böyle. Kızı baston aldı geldi. Elini yokladı, görmüyor. Kızım bunu götür başla getirir. Yerine koydu. Başka aldı geldi. Kızım aynı şey getirmişsin. Onu yere koyun. Başka aldım. Kızım bunu bırak. Başka aldı dedi. Üst ver, gitti. Aynı şey gelince ona verdi. O baston cennetten çıkan bir devlet muhteremler. Adem babamın cennet çıkarken onu alıp çıkmış cennetten de. Asayi Musa bu işte. Musa Aleyhisselam tab onun aldı işte Musa daha Orada çalışırken, oradayken daha. Uyuyorlar böyle. Otaya koyunlar. Uyuna bakıyor Musa Aleyhisselam. Allah bir ne kurt... Boğulmuş, öldürülmüş kurtar böylece. Ama ki öldürülü belli değil böylece. Sonra gözüne de gördü ki bu ejderha bunları öldürüyor böyle. Bir derin kuyarası geliyor. Şöyle dolaşırken konularla Hani bir kova bağlıyor Biz, yani 40-50 metre kadar derin bir olsa çöle kuyusu o ağaç uzuyor bu. Bazen ağaçtan yapı düşünmesi gerekiyor kısa bir ağaçta bir boyunda ağaç o asa uzuyor onu indiriyor bunlara yani zihin bir ağaç var bir şekilde sonra işler bir etkiye gelir inşallah. Pengâbînin geçinine geleli. Hadi Musa Aleyhisselam aldı, çobudunu aldı, birkaç yardımcı aldı kendisine, eşi beraber, bir koyun sürüsü beraber Musa'ya gidiyorlar. Gece yarısında, birkaç gün geçti gece yarısında. O gecede hava çok soğukmuş, hava kaplı bulutlu hava. O zamanlar şöyle iz yol yok belli yok böyle gündüzleri güneş ile yıldızla yönleri biliyorlar böyle Musa Aleyhisselam yıldız yok ay yok tabi gece güneş yok yolu şaşırdı havada çok soğuk esiyor abi fırtına çıktı hava esiyor bu arada koyunlar dağılmaya başladı koyunlar dağılmaya başladılar Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Onlar toparlayamıyor. Göremiyor da hava çok karanlıkmış havada. Musa'nın bunaldığı sıkıldı artık. iyi sıkıldı. Ne yapacağım diye. Dursalar, hava üstelik üşüyorlar. Üstelik ince imtihan bu, i̇mtihan bu Dedi ki hanımı Musa, Musa. Doğum sancı başladı dedi. Hamileymiş. Burada. Yakın günleri de Ah Musa doğmuş on tuttu ya sırası mı işte ne bunun Musa'dan bu bunu al daha bir ya yolu kaybetti soğuk üşüyorlar hayvanlar dalıyorlar karanlık kaldı bir de o çıkınca başına eyvah buradan bundan geldi derken şöyle tam da Turdan'a geçiyormuşken onda geçiyormuş bari eteklerinde Turdana baktı orada bir Ateş gördü onun zannınca. Ateş zannette böyle. Dedi ki hanımına bazı dağda dağda bir ateş yakmışlar. Nerede? Bak şurada. tabi göremiyor. Göremiyor. Ben de görüyorum dedi. diye bakayım araya. Belki de çabanlar ateş yakmıştır. Onu da kurallarını geleyim de burada yakarız. Isınırız çıksa Yani doğumu yetiştiririm. derten böyle. Oraya gidince Fenerbahçe tabi Nurmuş ya, Nurmuş Orada Mevlamına hitap etti Ya Musa derken kendisi orada Peygamberlik verildi kendisine Tabi uzun bir konu bu Mevlam buyurdu Ya Musa el asa elde Dedi elindeki Asa Bırak onu yere Bıraktı Hocam yılan oldu ejder oldu böyle Açtasını bu saldırı evlerce. Ben yani korktu böyle, kaçma başladı böyle. Ünü böyle, Ya Musa kork, tut onu, tut onu. Şimun sonra baktı, tutacak ama açmış ağzını elçera, ne tutsunca olacakları beni, eliyle, rukasını çıkardı, eli sardı, tutacak. Ünü böyle göldü. Ya Musa, Allah tut diyor. Allah güvenmiyorsun da bu hırkaya mı güveniyorsun? Hem attığı hırkayı, yapıştığı gibi boğazından yine asla alınmışlar. Yani. Mevlam o anayken sonra da peygamberlik verdi. Peygamberlik verildiği anda beşer fersa dört tarafından etrafı her tarafı gördü. Nur oldu her tarafı. Böyle. Ne kadar mahlukat varsa böyle, yani karıncaları artık canavarları, ağaçları, bitleri gördüm Bak ki, her bir zerre Allah'a zikrediyorlar. Ağacar plakları Allah diye sallanıyorlar. Her şeyi Allah'a zikrediyorlar. Ona peygamberlik verildi. Fena buyurdu, git filan da bakalım şimdi. Tabi sonuçta firavun imana gelmedi. İptidavete gitti. Var mı elinde bir mucizen asla yeri böyle. Daha vicdan oldu. Şuradan doğru yürüdü. Ama tutmuşsa, Musa. Tuttuk yani şekilde. Tabi o sihir bazı Bazi örmüşsin diye oraya şey yaptı. Tabi imandan nasip olmayacak. O anda asla as as iman etti Musa. İman etti. Onun tabi ümmeti sabit oldu kendisi. Sonunda biliyorsunuz konuyu Musa'rsa maddeleri aldı birisi kameni Musa çıkmak üzere. Allah izle. Kızıl denizin kıyısına geldiler. Karşıya geçecekler. Sina'ya sina geçecekler oradan böyle. Oraya geçecekler. Tam bunlar bütün İsrailoğulları alarak hepsi beraberce Kızıl Denizin tam kıyısına geldiler. Arkadan bir toz duman Firavun ordusunu almış, attı hepsi de. Dörtlüğünde geliyorlar peşlerinden böyle. Tuzdum olmuş, çöl. Keybete geliyor böylece. Deler ki, ya Musa yakalandı tutulduk. Önümüz deniz, arkamızda Firavun. Ne olacak halimiz? Bakmayın. Rabbine beraber. Seyyedin. Rabbim zaten bu şekilde böyle belamıyordu yağmursa asla bur denize kuzenize bur denize şöyle bir vurdu. karşıya kadar tünel gibi ama üstü açık ama böyle sanki böyle özellikle kesilmiş böyle değil böyle doğru örülmüş böyle tam şapkine böyle su ayrı birinden tabi suda atomlar atom. derim çekim gücü var onları bir araya getiriyor bunlara böylece. Belan gücü kaldırınca Allah tamamen kolay bir şekilde tam böyle yani bir ad deve geçe kadar, birkaç dörtüme geçe kısaca kadar oldu böyle. E, aşağı kırım bin metre geçiyor kızlarınızın ilerisi böyle derinliği. Bin metre geçiyor böyle. Bin metre düşünün ki böyle duvar böyle böyle içerisinde. O anda bir de bir fırtına esti, güneş çıktı altı kuruttu. Alt tarafı Şam'ın alt tarafı böyle kurdu. Ve 12 ikiyi bunlara kabul edildi. On, on vurdu. On iki girdiler, Geçiyorlar. Dilerim ki ya Musa, şimdi Musa'nın böyle olan toplum, o kabile. Biz de burada geçiyoruz ama acaba ne oldu diğerlerden ne oldu acaba? Merak ediyorlar. Aradan böyle vurunca asayla, aradan yol açtığı böyle, böyle gözlerle. Bunlar tam böyle karşıya geçince Firavun da oraya gelmiş oldu. Geldi oraya Atı üzerinde, Atı da ayıkır derler. Erkek atmış yani. Ama ebet atlar. şu iri at böyle. Öyle bir atayılmış kendisi de. Baktı ki İsrağulları Musa İslam karşıya geçtiler. Yol olmuş denizde. Askaya girelim dediler böyle. Korktu girmiyor ama şimdi. ne Korktu ama girmesi lazım. Buna boğulacak orada. Ama takdiri bu. Ne oldu bu sefer? Rabbim Hazreti Cevbi gönderdi. Cevbi Aleyhisselam bir kısra yani dişi ata binmiş olarak geldi. Öyle görünüyor. Cevbi evet. Aleyhisselam dişi ata kısra binmiş olarak geldi. Şu an önüne geçti. Şuna atı erkek atıymalı. O dişli atı görünce, onun aygırı atı dişli peşinde düştü. Kız da ama belli. Şuna ola uğraştı ama başlarına top demedi atını belli. Yılat. Onu top demiyor bunu belli. At bir an peşinde düştüğünce girince askerleri yakınları da şuna girödeye hepsi girdiler benden. En son asker gitenden sonra. Veyhan buyurdu elinize, kapaktan bakalım böyle, direk böyle. Başta böyle yavaş yavaş yavaş, yavaş, yavaş böyle böylece. Fıran baktı, iş bitti artık. Fıran yani, baktı, iş bitti. Şimdi ne yapacak? Aptan aşağı indi şimdi böyle. Aptan aşağı indi böyle, şöyle secci kapanır gibi yani de yan bakıyor böyle, onlara bakıyor. O zaman imana geldi. Ben de iman ettim, benim sana Rabbim iman ettim dedi. Ama cevabı buyuruyor ki, El-An Asrem'in kablidir. Şu anda mı? Şu anda iman kablidir mi? Buna dediği halde yes. Ümitsizlik anında iman ettim bu şekilde. böylece. Orada burada tabi suya boğul, askerle beraber. Hepsi beraber. Tek kişi kalmadı. Şimdi B'nin Asrem'e karşı geçtiler. Orada görüyorlar bolluklarını. Göstemiyorum. Bollar. Dediler dedi ki Ya Musa bu Firavuniler gibi bir adam. O buradan koyuyor, çıkar buradan bu. Ölmemiştir o. yani korkular böyle. De. Merah'ın de buyurdu ki Ya Musa onu ben çıkaracağım denizden. Onu size göstereceğim. Onun su atacak atacak onu sahile. İle bu. de bulunacak bu. Bunun beslecesi de bulunacak. İnsana bir aram olacak bu. Ve göze gövdeler bunu deniz kura çıkardı. Bunu sahile doğru attı. Kumsada bir attı bunu böylece. İşte İngiliz araştırmacılar bunu buldu orada. Evet, deniz sahilinde. Yani Kur'an'da buyurdu ki o konulara giremiyorum. Çok geniş kapsam olduğu için Ayet-i sabit. İngiliz araştırmacılar kız Deniz sahilinde araştırmak yaparken Baklar ki kumursa bir gün içerisinde bir insanın bedeni yalanmadığı halde bu bir şey yapılmadığı halde kimyasal işin yapılmadığı halde tüyü ve dökülmüyor. Tüyü dökülmüş çıplak ama bedeni böyle. Çıplak bedeni şöyle secde haline ama başı yan bakıyor, bakıyor o durumda. Yani 3 bin yıl sonra bu muhtemelen. Üç gün yusra bulundu. Şimdi Londra müzede şanlı. Biz müze de anlaşıyor. Fatih